Merhaba, WWF Türkiye'nin Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde denizel biyolojik çeşitliliğin korunması için yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan Deniz Yönetim Planı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de denizel yönetim planına sahip ilk korunan alan olan Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, aynı zamanda yönetilen bir korunan alan örneği olma yolunda önemli bir aşama. 2009-2013 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İşbirliği ile WWF Türkiye tarafından yürütülen Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Koruma Alanı Projesi, alanın denizel kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına başlıyordu. Kaşkekova kültürel ve doğal zenginlikleriyle yerli ve yabancı pek çok turistin ziyaret ettiği bir nokta olmakla birlikte balıkçılık yapılan bir alan. Ancak son yıllarda Orfos, Lahos, Fangri gibi bayrak balık türlerinde düşüş, Deniz canlılarının oksijen kaynağı olan deniz çayırlarında azalma, yasa dışı avcılıkta bir artış gözleniyor. Bu durum, alanın doğal kaynaklarını ve geçimini denizel kaynaklara bağlı toplulukların geleceğini tehdit ediyor. WWF Genel Müdürü Tolga Baştak, dalış kulüpleri, balıkçılar ve tur tekneleri Kaş Kekova'da denizi kullanan ve denizden faydalanan grupların başında geliyor. Kaş Kekova'nın geleceği doğru şekillendirmek için Tüm paydaşların değişime inanmaları ve işbirliği içinde hareket etmeleri önemli, diye konuştu. Ordu'da dereler üzerinde yapılmak istenen HES'lere yönelik tepkiler devam ediyor. HES'e hayır sesi bu kez Kabataş, Alankent ve Gölkoy direkliden yükseldi. Aybastının Armutlu mahallesinden başlayarak Kabataş, Alakent'i de içine alan Gürgen HES'in yapımını istemeyen yöre halkının çağrısı ile Ordu Doğa ve Yaşam Alanları Koruma Platformu ve Fatsa Derinlerinin Kardeşliği Platformu üyeleri yöre halkının yoğun katılımıyla toplandı. Toplantıya katılan yöre insanlarının verdiği bilgiye göre HES şirketi etüt yapmak için geldi ama halkın izin sorması üzerine bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Toplantı sonunda hukuksal sürecin başlatılması için direktçe hakkının kullanılmasına ve bayramın üçüncü günü meydanda bir toplantının yapılmasına karar verildi bu toplantının sonucunda. Adana'nın Karataş ilçesinde ile birlikte araştırmalarını sürdüren Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuncay Kuleli, son 30 yılda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle İskenderun Körfezi'nde ortalama deniz suyu sıcaklığında 3 derecelik artış gözlendiğini açıkladı. Doçent Doktor Kuleli, İskenderun Körfezi'ndeki deniz suyu sıcaklığının artmasından dolayı levrek ve çupra balıklarının strese girerek yumurtalarını bırakamadıklarını söyledi. Levrek ve çupra balıklarının 14-16 derece su sıcaklığında yumurta bıraktığını, Ocak-Mart aylarında yumurtlama döneminde ise İskenderun Körfezi'nde ortalama su sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğünü, deniz suyu sıcaklığındaki artıştan dolayı bu balıkların stres yaşadığını ve yumurtalarını bırakamadığını, tekrar balık karnındaki yumurtaların emildiğini ve böylece yumurtalardaki proteinin vücut tarafından sindirildiğini söyledi ve dedi ki, üremenin zorlaşmasından dolayı ekonomik değeri yüksek bu balıkların sayısı her geçen yıl azalıyor. Hint okyanusundan gelen, yayılmacı türlerde değişen ekosistemde kendilerine daha fazla yaşam alanı buluyorlar. Dünyada flamingolar için önemli kuluçka alanlarından biri olan tuz gölünde sular 12 gün içinde 270 metre geri çekilirken flamingo cenneti olan göldeki ölü kuş sayısı 50'ye çıktı. Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz dünyada flamingoların en önemli kuluçka alanlarından biri olan tuz gölünde kuluçkadan çıkan flamingo sayısının 2013'te 22.000'e ulaşırken 2014'te bu sayının 2650'ye düştüğünü söyledi. Yani onda bir edilmiş. Flamingoların göldeki su durumuna göre Kuluçkaya yattığını belirten Yılmaz, göle gelen tüm yerüstü su kaynaklarının barajlarla kesilmesi, yeraltı sularının kuyularla kesilmesi ve göl içindeki yağışlarla toplanan suyun ise yeni açılan tuzlalar tarafından çekilmesi sonucu su seviyesi iyice azalan gölde, Kuluçkaya yatan Flamingo sayısı bir yıl içerisinde 90'na yakın azaldı dedi. Tuz Gölü'nde Flamingoların Kuluçka'dan çıktıktan sonra toplanma bölgesini yakın takibe aldıklarını ifade eden Yılmaz şunları kaydetti. Tuz Gölü'nde Kuluçka'dan çıkan Flamingolar gölde suyun en fazla bulunduğu ve suyun kurumadığı bir bölgede toplanıyor. Bu bölge Kuluçka'dan çıkan Flamingoların büyüdüğü, uçmayı öğrendikleri ve sıcak ülkelere göç öncesi uçuş yitmanı yaptıkları sahadır. Bu yıl yakın takibe aldığımız sahada Flamingo ölümleri başlarken suların çekilme hızını ve Flamingo ölümlerini düzenli izliyoruz. Gölün batı kesiminde 1 Temmuz'da 12 Temmuz arasında kıyı sınırındaki çekilme 270 metreye ulaştı. Göl sadece batıdan değil tüm yönlerden çekildiği için çekilmenin boyutu felaket boyutlardı. Flamingoların beslenme sahasında çok az su kalırken yavru flamingolar büyük tehlike altında. Anaç flamingoların büyük kısmı ise bölgeden uzaklaştı. Dedi Yılmaz, bu yıl flamingo mezarlığına dönüşmesinden endişe ettikleri tuz gölündeki yavru flamingoları kurtarmak için çözümü bulmaya çalıştıklarını Çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.